1512, numaralı konu, İbni Mesud'un mülk, İbni Ömer'in de bakara, Ali İmran ve İsra surelerini övmeleri ve Müslümanları bunları okumaya teşvik etmeleri, evet, Abdullah bin Mesud şunları söylemiştir, insan kabre konulduğunda sorgu sual melekleri ilk önce ona ayakları tarafından gelmek isterler, o zaman ayaklar, siz bu kişiye bizim tarafımızdan yaklaşamazsınız, çünkü o hayattayken mülk suresini okurdu, derler, melekler bu kez ona karnı ya da göğsü tarafından yaklaşmaktadır. Isterler, o da, siz bu kişiye benim bulunduğum taraftan yaklaşamazsınız, çünkü o mülk suresini okurdu, der, melekler baş tarafından yaklaşmak istediklerinde o da aynı şeyleri söyler, böylece mülk suresi meleklerin yaklaşmasına engel olarak kişiyi kabir azabından kurtarır, bu şuur Tevrat'ta da mülk suresidir, kim bu sureyi bir gece okursa o çok hayır işlemiş sayılır, İbni Mesud şöyle demiştir, kim her gece mülk suresini okursa Allah Teala onu kabir azabından korur, biz Hz. Peygamber zamanında bu sureye mania koruyucu, önleyici derdik. Kim her gece onu okuyacak olursa Kur'anı çokça okumuş ve çok büyük bir hayır işlemiş sayılır. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: Kim Bakara, Ali, İmran ve Nisa surelerini bir gecede okursa o kânitinden ibadet edenlerden sayılır.